Hoş geldiniz. Ben Aristo. Ben Kafkas. Nasılsınız? <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> İyiyim. Siz nasılsınız? Soramız öyleydi. İyi. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Herkes iyi olsun diyoruz. Evet. Dünya mutlu olsun. Böyle çiçekler açsın falan. Sen bugün konuşacağımız şeyler düşünüldüğünde fazla böyle bir <gülüyor> pozitifsin. Yani down'lara gireceğimiz için. <gülüyor> Yani aslında downer de sayılır mı? Yani sayılmaz bence. Bayağı bir pick-upper. Evet. Ben çok keyif aldım. Bu gerizekaller neden bahsediyorlar diye <gülüyor> düşünenleriniz olabilir. Bugünkü konumuz yeni başlayan iki dizi aslında. Yes. Birisi Hannibal, diğeri de Bates Motel. Evet. Niye mutluyuz? Çünkü ikisi de psikopat seri katiller. <gülüyor> evet. Ve biz psikopat seri katilleri çok seviyoruz hangisinden başlayalım? Hannibal'dan başlayabiliriz aslında. Hannibal'dan başlayalım o zaman. Nasıl buldun ilk bölümü izledin? Ben çok fazla çöp seven, çok çöp, çöp dizi seven bir adam olarak çok da büyük beklentiyle oturdum aslında başına ve bayıldım ben diziye. Yani pilot bölümüne bayıldım. Yani ben de hani inanılmaz derecede fazla dizi tüketen bir insanım. Gereksiz gerekli. Ben çok büyük beklentim yoktu açıkçası. ...hani eskiden olsa belki... hani ...üç ay öncesinden, dört ay öncesinden... ...ilk duyduğumdan beri takip ederdim hikayesini falan ama... ...hani o kadar zamanım da yoktu... ...bu aralar takip edemiyorum her şeyi... ...ve aa çıkmış izleyeyim kafasıyla... ...izledim, çok beğendim... ...hani daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi kanımca... ...ama bence Honeywell dizisinin... ...çekiliyor olmuş olması bile... gayet güzel. Ben, ben gerçek anlamda bayıldım... ...dizinin atmosferine, karakterlere kurgu ya. Bir hepsi hepsi yani çok, çok güzeldi bence. Belli başlı şeyler var benim dikkatimi çeken. Diziye tamamıyla odaklanamamamı sağlayan. Ama onları hani göz ardı edebiliyorum. Çünkü çok iyi oyunculuklar var. Özellikle e, isimlerini unuttuğum <gülüyor> sevgili e, aktörler. Bir, bir kere Hannibal'ı oynayan Matt Mickelson ya da artık nasıl Matt Mickelsen nasıl, nasıl? Telaffuz telaffuz edeceksin? Müthiş bir oyuncu zaten. Casino Royale'de de çok iyiydi mesela. En son her, belki oradan hatırlarsınız diye tahmin ediyorum. Ya, bilmiyorum. Tonlarca filmini izlemiş olmalıyım herifin. E, bunun sebebi tabii benim abuk bu kuzey filmlerini de hmm. takip ediyor olmam. Ama e, yani, çok çok iyi bir seçim bence Hannibal için. Evet. Bence birazcık daha ha, şey olayına girmemiş olmaları bence iyiydi. İyi bir seçim. Yani Çünkü e, Anthony Hopkins'in yerine... Ve Anthony Hopkins gibi Hannibal'ı oynayabilecek başka bir adam bulmaları da imkansızdı. Ve tamamıyla farklı bir yaklaşımla bu işe girişmiş olmalı, olmuş olmaları bence çok güzel bir seçim. Aslında evet konuşacağımız iki dizide de durum biraz öyle. Yani re-imagination durumu Aynen. var. Yani hani bir remake demek bile doğru değil. Evet evet. İterasyon diyelim. Evet. Dediğim gibi Mads Mikkelsen bence müthiş bir tercih olmuş. Ayrıca Hugh Dancy Evet, mükemmel, mükemmel oynuyor bence. Yani şöyle söyleyeyim, dizinin ilk 20 dakikasında daha biz henüz Hannibal'ı görmemişken, o ilk 20 dakika boyunca ben hiç sıkılmadım. Bana tanıttıkları karakterden çok memnun kaldım, çok beğendim karakteri. Karaktere benim gözümde, en azından benim açımdan çok sağlam bir derinlik de kattılar çünkü ve karakteri merak etmemi sağladılar. Bana öyle bir karakter verdiler. Herif'in oyunculuğuna da bayıldım. O yüzden o 20 dakika boyunca hani bu nerede kaldı diye izlemedim. Ya ben aslında orada birazcık e, sana katılmıyorum. Çünkü bizim kadar çok dizi izlersen hani dizileri analiz etmesen bile bazı e, şeyler e, daha rahat görünüyor ya da gözüne çarpıyor. Mesela hani Fox'un kendi bir tarzı vardır. Bütün diziler üzerine uyguladığı belli formülasyonlar vardır. İşte NBC'nin aynı şekilde... Bazı işte hani üç perdeyse işte üç perdenin arasındaki akış ne bileyim. Ben de çok hani şudur budur diye hani spesifik olarak söyleyemeyeceğim. Fakat artık alışkanlıktan, göz aşinalığından oluşan belli akışlar var. Benim karakteri ilk tanıştıkları sahnede birazcık fazlasıyla bir nasıl desem karakteri hazır edip sunma çabası. Bu ögeleri birazcık daha arka plana atmaları için... O şey sallanın ışık efektidir. Her sallandığında işte sahneden birer ögenin kaybolması, ondan sonra zamanın geriye gitmesi, sonra tekrar başlaması. Hani karakterin orada cinayeti işleyen insanın birebir gözünden ve vücudundan olayı gösteriyor olması güzel bir şeydi. Ama bunu bu şekilde bildop etmiş olmaları bir klasik e, polisiye kurgusu, i̇şte CSI kafası dediğim bir yapıydı bana kalırsa. Ve bu beni biraz rahatsız etti. Ama bu bahsettiğin kurguyu sonuçta karakterin özelliğini, yeteneğini ya da psikozunu her nesiyse hani daha ön plana çıkarmak için yaptılar, kullandılar. Evet. Çünkü aslında Will, Will Graham galiba karakter. Will Graham. Graham'in oynadığı karakter bir empat. Evet bu ama... Yani ve hani dev bir hayal gücü var aslında çok da kontrol edemediği. Evet. Hatta onu dahi korkutan bir hayal gücü var. Ama işte benim oradaki sıkıntım şu. Uzun soluklu bir dizi planlıyorsan eğer bunu mesela benim gözümde, benim perspektifimde bunu bu şekilde açmazsın. Bu kademeyi belki 2-3 bölüme bölersin. Yani sana bitmiş karakteri oturmuş bir karakter vermeye çalışıyor ilk açılış tanesinden itibaren. Anladın mı? Çünkü oturmuş bir karakter. As aslında ha, karakteri yani... ya ama öyle yani şimdi sana ka kapalı kutu bir karakter verip o karakteri yavaş yavaş o kutuyu açacak. Ama sen diyorsun ki kutu halihazırda hazırda bana açık geldi. Hayır ben ben katılmıyorum mesela. Hala hazırda açık gelden ziyade orada karakterin o özelliği, empat özelliği niye bunu daha sonra versin ki sana? Tabi ki en başından verecek. O zaman daha vurucu olur. İşte doğru söylüyorsun ama onu veriş tarzı mesela. Ama orada da mesela Aa, orada yine, orada çok e, bariz bir hand holding muhabbeti var. Yani anladın mı? Bence o da şöyle karışık bir kurguyla gidiyor zaten dizi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zamanında Boomtown Town bölümün başında daha aslında bölümün sonundaki öğeleri gösterip sonra geriye dönüyordu. Ondan sonra farklı bir karakterin gözünden aynı şeyleri tekrar anlatıyordu Ve Amerikan halkı bu diziyi bu kurguyla anlayamamış, çözememiş. Bu yüzden de dizi iddia edilmişti. Şimdi aynı NBC dizisi. NBC dizisi. NBC de şu an farklı, karışık bir kurguya sahip bir diziyle giriş yapıyor. Hı. Normalde kullanmadığı bir şey. Bu kadar karışık bir kurgu hiçbir Ama zaman kullanmıyor. mevcut kullanıcılarına, mevcut tüketicilerine bunu aktarabilmesinin tek yolu olarak da hani zaten... E tabii işte o yüzden da... aslında o karışık Heh. kurguyu kullanacaklarını daha en başında bize göstermek zorundayım biz. Çünkü buna hazır olun diyor. Yani bu dizi böyle gidecek diyor. Hayır, Ama yanlış. şu var, bu dizi böyle gitmeyecek. Niye biliyor musun? Çünkü anlamadılar. Sonunda. Yani aa ben anladım, onlar anlamadı, ben çok zekiyim, onlar salak demiyorum. Gerçekten hani... E, alışık olunan bir kurgu değil o yüzden de çoğu insan anlamadı o forumlarda o kadar komik şeyler yazılmış ki insanların anlamamış ne olup bittiğini herifi katil zannedenler var aa katil bu çocukmuş galiba falan diyen var tamam mı o yüzden diyorum NBC bence yavaş yavaş o karışık kurgudan vazgeçecek ve ben en çok bundan korkuyorum ha, ben de onu diyorum biraz önce ne konuşacağız ne konuşalım muhabbeti yaparken keşke e, e, HBO ya da e, Showtime çekmiş olsaydı dememin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü tamam orada katılırım sana. O zaman o kurgudan en azından vazgeçmezlerdi. Vazgeçmezlerdi. Asla vazgeçmeyeceklerini bilirdin en azından. Ve bu kurguyu da bu şekilde çözümleyip vermezlerdi. Sana. E tamam evet. Öyle bir durumda bu kurguyu kullanacaklarını yavaş yavaş bize gösterirlerdi. Ya da, Doğru söylüyorsun. Yani, Ama NBC dizisi. Yani işte. ona O benim gözüm yapan. Hı. Anladın mı? Ee, ulan bunu da NBC dizisi yaptılar mı? Acaba Gibilerinden bir e, çekincem vardı. Ha şey eğer filmin süresi boyunca bu özel, kat sahneleri devam ediyor olsaydı... E etti. Yani azalarak etti. O, e beni tabii çok yorucu ama... Evet çok yorucu ama sayda hep var. <gülüyor> Yani ama de da çok daha cheesy zaten onlar. Evet. Daha kısa kısa kullanıyor Daha böyle dev müzik veriyorlar arkadan falan. Yani hani, hani, bundan... hani bunu ufak ufak azaltıp elinde sonda ikinci ya da üçüncü bölümde yok etsinler istiyorum. Eğer böyle devam ederse adam her olay çözünde bir tane sarı ışık böyle sallanacaksa gözümüzün önünde çok erit edici, çok itici olacak. Şimdi genel olarak beğendim. Zaten beğenmemiş olmamın büyük bir kısmı bir hani bak olması, konunun hani bağlanması. İkincisi de hani asıl iki karakterimizin Hannibal'ı oynayan abimizin ve Will Graham Will Graham'ı oynayan abimizin oyunculuklarının çok iyi olması. Ayrıca verdiği ders de çok hoşuma gitti benim. Evet. hoca ya. Evet, evet. O dersi almak isterdim evet. mesela evet. abi evet. Ya yani, sanırım aynı fikirde olduğumuz bir konu var ama hani yan karakterler çok zayıflar yan karakterler inanılmaz zayıflar. Ya bu acaba gerçekten yine yapımcının işte yönetmenin senaristin bir tercihi olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Yani Lawrence Fishburne'ün bu kadar zayıf olmasını onlar istemiştir eminim ki. Hani çünkü Lawrence Fishburne karakterinin zayıf olmasının sebebi bence onun çok şu, şu an çok kötü oynuyor olması. Lawrence Fishburne niye kötü oynuyor biliyor musun? Neden? Çünkü kızı artık bir pornstar. O yüzden olabilir. Mi? <gülüyor> Morali bozuk adam. <olarak. gülüyor> Yok ya yani hani Lawrence Fishburne şimdiye kadar gerçekten çok iyi bir oyuncu muydu da şimdi bu dizide batıyor? Hayır, bence zaten hiçbir zaman mükemmel bir oyuncu değildir. Tabii değil ki. Yani şu... Hayır, ben onun gerçi Shakespeare oynayışını falan hiç görmedim. Hani Normalde Lawrence Fishburne hep kendisine birazcık da tiyatro ve Shakespeareyen bir aktör olduğunu sağda solda bir yer, birkaç yerde <gülüyor> söylediğini okumuştum ben ama ben onun hiçbir Shakespeare oynadığını görmedim belki Shakespeare'lerde. Çok iyi. Umarım değildir. Yani bilmiyorum. İyi bir kuru kafadır belki. Bu arada <gülüyor> tiyatro demişken diziyle ilgili şunu da söylemek istiyorum ya. Yani hani bir tek benim mi gözüme battı? Benim hoşuma da gitti bu arada yakaladığım öyle bir detayı. Lawrence Fishburne Hannibal'ı ilk gördüğümüz sahne. Yani Hannibal'ı ilk gördüğümüz sahne. Lawrence Fishburne'ın Hannibal'ın odasına girdiği ve aralarında bir diyalog döndüğü bir sahne Çok kötü bir diyalogtu. Bence diyalog ya yani onu geçiyorum. Aslında diyalog müthiş bir diyalog değildi evet falan filan da varmak istediğim nokta şey. Oradaki çekimlerde şey dikkat ettim orası bir tiyatro sahnesi gibiydi. Geniş plan tutuldu. Renkler, etraftaki tabii tabii. objeler falan ve iki, ikili arasındaki diyalog bildiğin tiyatro sahnesiydi. Ama bence o birazcık kısıtlı yapılmış. Bir i̇şte şey. o benim hoşuma gitti mesela. Evet. Yani o, ya o güzel güzel bir sekanstı. Ya yani hani bu çok teatral bir biçimde girdi diziye. Evet. Ya yani orada yapılması eğer planlı bir şey ise ki bence planlı hani yapılmak istenen şey arası iki karakter arasında hani kontrastı mümkün olduğu kadar vurgulamak ama aynı zamanda da aslında Hannibal'ın bir seri katil olma potansiyelinin olduğunu çevredeki öğeler üzerinden hani sana ufak ufak veriyor olması yani bu herif o kadar kendini iyi saklıyor ki aslında ipuçları ortada ve Allah'ın FBI ajanı geliyor, odasını görüyor ve hiçbir şey anlamadan geri gidiyor. Evet. ya Tabii şey de olabilir, şimdi Will Graham karakterini bize daha çok sevdiriyorlar, şu an onu pompalıyorlar dedim ya ilk 20 dakikasında ben Hannibal'ı beklemedim. Yani Hannibal'ı hiç görmeden ilk bölüm sona ermiş olsaydı ben yine de hiç sıkılmadan izlemiş bir adam olacaktım, onu söyleyeyim. Evet. Hannibal ve Laurence Fishburne gördüğümüzde bizi onlardan uzaklaştırmaya çalışmış olmalarının da bir sebebi var. Gerçekten aslında onlarla aramızda bir set koyuyor. Yani karakterlere o kadar yakınlaşmamızı istemiyor. Yani yönetmen veya senarist her kimse. Bana öyle geliyor. Yani bununla empati kur, bununla kurma. Dur. Çünkü Laurence Fishburne dizide bir bok değil. Siktir onu. Hannibal da zaten kötü adamımız. Bunu bil. Yani bunu... Zaten biliyoruz. İşte bilmeye... bunu, bunu bilinçaltına ha, daha bu da çok bu, yerleştirmeye bu, bu, çalışıyor. Bunu merak ediyorum gerçekten. Şu anda bu diziyi izleyen seyircilerin yüzde kaçı aslında Hannibal Lecter'ı şu veya bu medium üzerinden daha önce izlemiştir? Güzel soru. Yani, yani şu yarısı 15... izlemiş olmalı yani bence. Yani şu anda 15 yaşında olan genç çocukların bu diziyi... 15 ben... yaşında olan genç çocukların ne işi var ki televizyonun başında? Bilgisayarın başında? Hayır yani sonuçta yani. indirmişler, izlemişlerdi Sonuçta... Yani bu reytinglerin tamamı 35 yaş üstünden çıkmıyor. Bilmem yani reytinglerin tamamı 35 yaş üstünden çıkıyor eğer söylediğin doğruysa. Çünkü indirenleri reytinge dahil etmiyorlar. Yani <gülüyor> reytingten kastım aslında tabii sayılabilen vesaire es, vesaitler işte niasından kastetmiyorum ama yani çünkü fena da bir bildiğim kadar çok fena da bir izleyici kitlesine ulaşmadı. 4,5 milyon Hayır, şu anda yaşında. Michael Jordan'ı bilmeyen insanlarla birlikte yaşadığımızı varsayarsak işte orası öyle o yüzden diyorum yani sanki sanki çok da ya çocuklar izliyorsa A Seri Katil dizisiymiş deyip izliyorlar evet kuzunun sessizliğinden değil yani? haberdar değiller bile belki dizi izledikten sonra belki açıp IMDb'den bakıp aa hani bu Lecter buymuş falan filan diyecekler ama ne bileyim içlerinden 3-5 sene önce işte hani Rising'i izleyen olmuştur falan. Hani Blue Rising de oldu ya bir 10 sene falan olmadı mı? 10 sene abartıyor muyum? Yaşlanıyor muyum? Evet neyse yani diyeceğim odur ki ben Hannibal'ı çok beğendim. Ben de çok Ve kesinlikle izlemeye devam edeceğim. Lawrence Fishburne'ün ne zaman öleceğini mesela görmek istiyorum. Ben o diğer genç arkadaşının yine adını unuttum. Will Graham mı oynuyor? True Dance. Evet, True Dance'i ne zaman ölecek? Evet bak senin... Hani şimdi benim... Ölecek mi acaba? Yani bence, öldürürler bence mi Bence öldürürler. İşte acaba öldürecekler de o yüzden mi bu kadar çok sevdirmeye çalışıyorlar? Bence belki öldürecekler. Öldürmeden önce de belki onu katil yapacaklar bir şekilde. Yapsınlar. E, Hannibal en... gibi bir dizide bunları tahmin etmeye çalışıyor olmamız bu arada çok güzel değil mi? Ama biz konteks bazlı yapıyoruz bunu. Çünkü Clarice'in çıkmasını mesela istiyorum ben. Anladın mı? Görmek istiyorum. Hani bu yaşlanacak mı? Bu kadar. Yaşlanmayacak. Clarice hiç mi çıkmayacak? Muhtemelen çıkmayacak. Ya da Çıkışın yani ya. gerçekten re-imagination diyorsak Clarice iki bölüm sonra çıkacak. O da böyle genç bir kız olarak çıkacak belki yani. Bambaşka bir karakter olarak. Çıksın istiyorum ben mesela. Bir şey daha. Yine şeye dönüyorum ama NBC vs. Cable kanalları. Biz bu bölümün kurgusunun karakterin nasıl olayı çöz çözdüğünü gördük ilk 10 dakikada. Hı -hı. Ondan sonra da bir tane olay var. Sürekli o olaya... Ya bir flashback geri dönüş, kızın arabadan çıkış sahnesi mesela Hı -hı. tamam her ipucu bulunduğunda potansiyel kurban olacak potansiyel kızın görsellerini bir şekilde sürekli Hı -hı. geri dönüş yapmış olmaları. Bu tamamıyla tek bölümde her şeyin olup bittiği filmlerin, yani dizilerin formatı CSI'dır, işte Castle'dır, işte ne bileyim genellikle polisiye tek bir olay çözülür ondan sonra da sezon boyunca uzanan tek bir genel hikaye vardır onu da gıdım gıdım gösterirler sana. E tamam ama bunda ama, ben ama şu bunu var istemez... sezon boyunca olan hikaye o, o bahsettiğin dizler hepsinde ilk birkaç sezon geçtikten sonra başlar veya ilk sezonun ortalarında başlar burada en başına başladı İşte ben aslında Çünkü Hannibal var evet. yani ilk, ilk cinayet aslında Hannibal'ın kızı geri getirdiği ev var hı hı. ikinci cinayet mahalini. Ondan sonra bir cinayetimiz daha var. Evet. Anladın mı? Yani sana aslında bir bölümde bir cinayet verip bunu da çözüp ondan sonra bırakmıyor. Evet. Ana hikaye en başında itibaren var. Ama fokus ya orada kurguda dolayı tamam sana ikisinden birini... Tercih etme şansı vermiyor. Çok arada derede kalıyor. Ya da yani bunu iyi ayarlamamışlar. ya Ayarlayamamışlar, dengeleyememişler. Tamam. Serial kısmı var. Bir de series kısmı var dizinin. Ee, evet bu bir pilot çünkü. Yani evet. pilot bölüm. Aslında Heh, ben seyirciden ben onu... gelen tepkiye göre o pilot bölümden sonra ya daha fazla cinayet çözdürecekler. Ya da daha fazla bunun üstüne gidecekler. Aynen aynen. İşte ben de onu diyorum. Eğer yani network değil de kablo olasaydı. Evet kanalından bir. ...kanallarından biri de yayınlanıyor olsaydı... ...o ilk bir sezonu komitelerlerdi... ...sonucunda dizi çöpe gider... ...gitmez, devamı gelir... ...ama o bir sezonun kurgusu... Oturmuş bir şekilde çıkardı. Yani biz acaba lan her bölümde bir cinayet mi çözecekler bunlar? Yeni süper ikili mi bunlar? Yoksa Hannibal üzerinden mi gidecek ya da Hannibal'ın bu adamla olan ilişkisi üzerinden mi gidecek hikaye? İkileminde kalmazdık belki. Ama kalmalısın yani dizinin kurgusu zaten bu. bunun için bu şekilde kullanılmış bence. Yani seni sürekli ikilemde bırakması üzerine bir dizi. Sen arada Hannibal'cı olacaksın. Anladın mı? Hani Hannibal'ın tarafını tutacaksın. Ama Will Graham'ı da o kadar çok sevdirecekler ki sana. Ya hayır, Will'i tutacaksın falan. Lawrence Fishburne'ı asla tutmayacaksın. <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> Jeline Anderson giriyor diziye. Jeline Anderson. Evet, ya ben bir X-Files manyağı olarak... Çubar da Jeline Anderson deyince... Bir... Diziye Jeline Anderson da girecek. Var aslında, daha bir sürü yeni acayip karakter göreceğiz ve... Sürekli dizinin başından sonuna kadar sürekli ikilemlerde kalacağız. Zaten sana o çatışmaları vermezse Hayır, o ama... diziyi sevmezsin, takip etmezsin, heyecanlandırmazsın. Hayır, o ikilemi bana vermesinin sebebi ne? Yani sen seyirciyi tamam. yönetmek yani... için mi yapıyorsun bunu yoksa seyirciyi oynatmak için mi yapıyorsun? İşte e, ikinci, bana... üçüncü bölümde bunu daha net göreceğiz. Yani bana, çünkü pilot bölümü olmasından kaynaklı olarak bana sanki ben seyircim ne istiyor bilmiyorum. ikisinden de ortaya karışık koyayım. E, göre tabii ki gidip, işte sen ha. şimdi cable network, over network örneğini verdiğiniz zaman ben de o yüzden onu diyorum. Pilot bölümde seyirciyi deniyor olabilir ama bunu ikinci, üçüncü bölümde göreceğiz. Ot, otobüsü. Hani, otobüsü. Ha, acaba bir karar verdiler mi, buradan mı gidecekler yoksa cinayetini çözdürecekler? Eğer ilk bölümdeki gibi devam edeceklerse ben varım ya yani çok, çok iyi çünkü. Yani ilk bölümdeki gibi devam ettireceklerse bence... Belli bir noktadan sonra fokus noktasını kaybeder. E belli bir noktadan sonra ağır ağır zaten daha fazla Hannibal'ın üstüne kayacak o fokus noktası. Öyle olmak durumunda. Gizinin adı Hannibal. Ha. <gülüyor> Bu arada tabii ölen kız cinayeti içerisinde de iki farklı ceset var. Bu arada bir, bir ton spoiler veriyoruz ama. Ölen kız cinayeti ne ya? <gülüyor> Kızların öldürüldüğü cinayet. Bir sürü cinayet var orada. Tamam ama bir tane seri katilin peşindeler ya bunlar. Evet. Orada da iki çeşit. E e, tamam işte son cinayet dediğim o Kopiket'in cinayeti aslında. bir cinayet. Liver'ın çıkartılıp. Tekrar geri konulduğu. Başkasının işlediği bir cinayet. Hı -hı. Zaten sonunda da çözdüler. Öldükler herifi vurdular. Tamam işte. O, o değil Hı -hı. ama. E, değil. Hı -hı. Birisi Hannibal'a ait bir cinayet. Hı -hı. Birisi. O yani. Birden fazlası olabilir. Yani hayır. Kaçırılan kızların neredeyse hepsi Hannibal'ın işi. Hı hı. Sadece en sonunda o gördüğümüz, işte tarlada gördüğümüz için O başkasına ait. Onu da zaten buldular, çözdüler yani. Yes. yani çünkü pek zeki ve pek empat sevgili dedektifimiz Wilgaham dedi ki bu bu, <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> Hannibal'ın işi değil. Neyse ama sonunda ben e, Hannibal'ı Hani bu olduğu için birazcık daha hani fikrini kendinden daha çok sevdiğim için beğendim diyebilirim. Devamını getirmelerini umuyorum. Güzel Yo, bir şekilde. Following'den daha iyi olacak kesin bir kere dizinin. The Following sen izlemeye devam ediyor musun? E ediyorum ben seviyorum da. Yani ama diyorum ben çöp dizi seviyorum ya. Yani. Yani following benim beklediğimden daha iyi çıkmıştı açıkçası. Following benim beklediğimden çok daha kötü çıktı. Gittikçe kötüleşerek de devam ediyor ama daha hala çok çok kötü bir yani. şey bekliyordum açıkçası. Beklediğimden daha iyi çıktı. E peki. Neyse. Oldu. Burada o zaman kısa bir ara verip, biraz bir sigara bir içelim. <gülüyor> Sonra geri dönelim. Sigara bitti. Şimdi. Bu son noktayı yine tekrarlayarak koyayım ben. Hani bu konusunda. Ben çok beğendim. Ben de hani dizinin kendisinden çok dizinin fikrini beğendim. Ideasını beğendim. O zaman. Bates Motel de yine Hannibal'ın başında konuştuğumuz gibi aslında bir daha da hatta bir reimagination. Evet. Çünkü o daha hani günümüzde Dönem. geçiyor bir kere dönemini atlıyor. Evet. Tamamen esinlenilmiş karakterler olarak veriyor bize aslında. Norman Bates gençken olsa olsa böyle olurdu. İşte Norman Bates'in annesi biz şöyle olduğunu düşündük falan gibi bir fikirle geliyor. Aynen. Ama atmosferi o kadar iyi yaratmışlar ki. Atmosferi çok iyi. Yani çocuk kulaklığı takıp iPhone'dan müzik dinlemeye başlayana kadar ben dizinin Kesinlikle. günümüzde geçtiğini tahmin bile etmedim yani. Ve o kadar güzel yedirmişler ki aslında yani günümüz... Z. Tabii yani şey demiyorsun. Yani kadının giydiği elbiseler bariz işte elliler oturdular neyse artık. Ama vintage aslında. Vintage ama <gülüyor> sırıtmıyor İşte onu diyorum yani hani, bir kasabada veya günümüzde aynı zamanda giyilebilen de giyilen evet, de, de kıyafetler. Aynen aynen. herifler onu çok iyi becermiş bir kere sırıtan tek şey motelin kendisi ama motel de o kadar modern dünyaya uzak bir lokasyonda ki sadece motelin içinde olduğun zaman zaten zaman kavramını yitiriyorsun. Evet. Hele hele herif o siyah beyaz eski filmleri açıp da izliyorken aslında orada kumanda var. Tabii. Yani ama, fark etmiyorsun. Fark etmiyorsun. Herifin elinde kumanda var. Siyah beyaz filmi izliyor. Ulan acaba bu hangi zaman diliminde geçiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet, atmosferini çok iyi yaratmış, çok, çok Çok iyi. iyi. Ya, şey tabii ama yine Amerikan dizisi olduğu için karakterlerin ağzından bilmemiz gereken belli şeyleri anlatıyorlar. Otelin asıl sahibi hı. otele geldiğinde bu otel tarihte yapıldı, bu tarihte öyle oldu Bör, tarihleri veriyor bize. Diyor ki bu günümüz. Norman'ın annesi 100 sene boyunca böyle olacak değil ya falan filan gibi sürekli tarihli Ama şey çok ilginç veriyor. değil mi? Aslında o ilk sahnelerde kocasını öldürüp de hani kasabaya geldiğini gördü görüyoruz ya bir flashback'te. Biz bunu kocasını öldürüp ondan sonra banyoya girdi diye tahmin ediyoruz. Ondan sonra zaten daha ilaki bölümlerde diyor ki babamızı yaşadığımız şey tekrarlanmamalı diyor evet. Normal Beats. Ondan sonra taşınırken kullandıkları eski model şey Mercedes evet, falan, falan plak dinliyorlar. Aynen. Çok yerli yerinde kullanılmış. Kesinlikle objialarda. ve o, o şey aslında gömlek üstü sweat giyiyor. Evet. Ama bu bugünlerde de nerd'leri geek'leri tanımlarken kullandığımız fiziksel Aynen. özellikler. O yüzden hiç yabancılaştırmıyor. Aynı zamanda da o döneme çok iyi sokuyor bizi. Evet. Ama no Normal için mükemmel bir Ama Normal'ın bir hipster olmadığını biliyoruz yani. Hipster değil, <gülüyor> nerd. Evet. Yani bu arada Norman demişken çocuk müthiş oynuyor bence. Çok iyi oynuyor. Ben annesi bir daha o kadar, o kadar, bir, bir o kadar daha iyi oynuyor Vera Farmiga. Evet. Freddie Highmore'u Nereden tanıyoruz? Freddie Highmore'u şeyden tanıyoruz abi. E, Finding Neverland'dan tanıyoruz. Finding Neverland'dan. Ağustos'ta bir sürü yerden tanıyoruz. Evet. Ki ben çok sevmiştim bu çocuğu Finding Neverland'de. Filmi e, çok çok beğenmemiştim ama e, filmde hakikaten bu çocuktan bir şey olacak dedirtmişti oradaki performansı da. Genel olarak gene hani en başında söyleyeyim ben Bates Motel'i de çok beğendim. Ben de çok. Pilot evet. itibarıyla ikinci bölümünü ve üçüncü bölümünü konuşacak mıyız bilmiyorum ama hani gerek var mı onu da bilmiyorum. O hani karakterleri bize bence çok güzel tanıttılar. Aynen. Belki yani. ikinci, üçüncü bölüme şöyle değinmek gerekiyor. Mesela burada hiç serial mantığı yok ya. Evet yok. Bütün bir e, akış içerisinde seni sürüklüyor. O da o kadar rahatlatıcı ki hani bana kıyasla merak ediyorsun bu çocuk ne olacak. Tamam filmleri biliyorsun, kitapları biliyorsun. Seri şey, psikopat olacak adam öldürecek, annesini kesecek bilmem ne falan filan. Bir şeyleri biliyorsun. Fakat artık hani ne olacak değil de nasıl olacağı fokusluyor seni. Tabii. Bir de şu var. O Lost gizem koyup sonra o gizemin üstüne bir tane daha ekleyip sonra bir tane daha ekleyip ve çok az cevap cevap verip ondan sonra devam etme işi bu dizide de olacak galiba. Tabii. Zaten Lost'taki karakterlerden biri karşımıza şerif olarak da çıktı dizide. Ama şey de var bu dizide. Ya bölümün sonu ilk bölümün sonunu hatırla mesela. Ya defter. Hani, evet. Anladın mı? Hani böyle şeylerle aslında sana dizi boyunca hiç ipucunu bile vermediği neredeyse bir şeyi tekrar bir gösterip ha bak bununla ilgili de bir şeyler olacak. Bence henüz o şekilde sokmayacaklar. Çünkü defter demeyelim. Defterdeki yaşanan şeyin aslında birebir yaşanmış halini. Evet görüyoruz. Direkt ikinci bölümde evet. görüyoruz onu. İkinci bölümde direkt görüyoruz. İşte onu diyorum yani bütün bölüm boyunca aslında o defterin oraya varacağını hiçbir şekilde aklın ucundan bile geçirmez. Çünkü hani daha eski duran bir defter hmm. falan filan ama Tabii, o, o oradan... an yaşanıyor durumu anladın mı? Hani beklemezsin bunu. Mesela üçüncü bölümden sonrasındaki preview'larda da aslında bunun o bu defter eski meski ama hala devam eden, devam eden bir süreç evet. olduğunu da görüyorsun. Zaten şey de, bu, bu, bu arada hani bunu daha önce konuşmuştuk seninle, sen bu mevzuyu çok da beğenmediğini söylemiştin. Norman Bates'in ve annesinin ve otelin dışında bir de e, bulundukları kasabaya da bir kişilik veriyor evet. aslında yapımcılar, senaristler. Bizi Norman ve annesiyle sınırlamak istemiyorlar çünkü onun üstünden giderlerse otele sürekli yeni birileri gelecek. Onlar ölecek mi ölmeyecek mi bir gerilim olacak falan filan şeklinde. Hani her bölüm bir şey falan. Ya bu arada o... görmüyorsun ama ben kafa sallıyorum. <gülüyor> Olaylıyorum yani. Bunu yaşatmamak için bize ekstra bir şeyler... Ha, ben onu görürüm. biraz gereksiz buldum diyebilirim. Yani gereksizden ziyade zorlama buldum diyebilirim. Çünkü bir hazırlıkla geliyorsun sen buna diziye. Ha, tamam şimdiki genç nesil biz çok yaşlıyız gerçi ama... <gülüyor> Hani 15-16 yaşındaki televizyon izleyen Amerikan gençliği Norman Bates dediğiniz zaman... Ulan kim ulan bu Norman Bates deme ihtimali yani, daha yüksek. olabilir. Hatta Hannibal'dan daha az evet. olmalılar olmalılar. Evet. Çünkü en son e, Psycho ondan sonra... Yani en son iterasyonu Gosfand Sant'ın Psycho'su var. Ki ben izlemedim açıkçası. Belki buradan tanıyan tanıyordur. Kitabı yüzünden tanıyan çok az insan ol, olabileceğini var. varsayıyorum. Orijinal Psycho'da da hani... Hitchcock'un psikosunu da belki. Şey beklentisi yoktur izleyicide. Bu herif psikopat olacak. Annesini kesecek. Milleti öldürecek. Deli hastanesine girecek. Çıkacak. Sonra birilerini daha çok kesecek. Hani bu beklentiyle girmeyen kullan şey, e kullanıcılar kullanıcı, <gülüyor> iş, iş e tabiri. Neyse seyircilerin azınlıkta olduğunu varsayarak belki kurgulanmıştır. Dolayısıyla bu kötü geçmişten kaçan bir anne ve bir oğlun Kötü bir kasabaya geliş hikayesi olarak evet. kurgulanmış olabilir. Ama hikayeyi bilen birisi olarak... Hikayeyi bilen birisi olarak ama zaten şeyi ya da yaşıyorsun. Daha doğrusu hikaye değil de karakterleri, karakterleri. Tan tanıyan evet. bir insan olarak. Evet. Orada da şeyi yaşıyorsun işte. Norman'ın ara sıra yaptığı çıkışları görüp... Ha, lan, biliyoruz lan biz seni zaten Allah'ın psikosu diyorsun Heh. ara ara. Evet diyorsun. Ve çocuk da o bordo onu çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Ama şey diyorsun. Ulan zaten... Über, süper bir psycho karakterin var. Annesi var. Bu iki karakteri bir de alıp mahallece ot yetiştiren <gülüyor> ve e, mahallece e, Çin'den insan alıp satan. <gülüyor> i̇nsanların katabasını niye getirirsin? İşte çünkü ekstra çok daha fazla öyle ihtiyacı var. Yani iki karakterle... Yani bana gereksiz bir overkill gibi geliyor. Ve biz Norman Bates genç olduğu için e, annesini de hemen öldürmesin. Hemen psikopata bağlamasını istiyoruz. O yüzden arada o, oraya gelene kadar aksiyon olsun diye koyduk gibi bir tavır gibi geliyor. Bu arada annenin değişen saçlarına dikkat ettin mi dizi boyunca? Yani evet. o Norman'ın filmde taktığı peruk ya da işte annesinin cesedinin saçı. Hatırla Hı -hı. onu. O, o o saçla gördük aslında annesini. Tabii Burada 3. bölüm. Da, daha ilk bölümün sonlarına doğru kayıya binmeden önce. Ha, daha başladık. orada gördük o halini okay. saçın mesela. Hani o ara ara verdikleri o detaylar da çok güzel. Bir yandan da Norman'ın bir kız durumunun olması falan filan hani o. <gülüyor> iki kız seviyor. Birini evet, yani daha çok seviyor. İşte Aa. çünkü işte bunda Hannibal'ın zıttı olarak bizim aslında Norman'ın yanında olmamızı istiyor. Norman'ı sevmemizi istiyor. Tabii. Yani. Dizi, dizi senden onu bekliyor. Yani Norman Bates senin karakterin bu. Bu da annesi. Bunu da sev. Bunu da sev. Yani aslında birazcık da Norman Bates'i kurbanlaştırma mevzusu e, var değil mi? Yani adam böyle bir yaşantıda, böyle bir baskıdan geldiği için bu şekildenin e, alt yapı çalışmaları e, yapıyor. E tabi herifin saykoloğunu meşrulaştırmaya çalışıyor aslında. Evet. Gerek var mı? Gerek var mı bilmiyorum ama dizi bunu güzel yapıyor. Hayır ama mesela bak... Üçüncü, dördüncü bölümde de bunu kıracaklar diye düşünüyorum. Çünkü tamam, evet. annesiyle geçen bir muhabbet var orada. Üçüncü ben preview bölümde. izlemedim. Preview'da da yani şöyle söylüyor annesi. Diyor ki sen bazen burada olmayan şeyler görüyorsun yavrucuğum. Onlarla konuşuyorsun. Fazla kafanı karıştırma, yorma kendini diyor. Hı. Yani aslında... E orada da çünkü demek ki hani artık biz tamam diziyi bu, bu şekilde devam ettireceğiz ama... Çok da ağır davranmayalım bu çocuğu... Tamam, bu çocuğu son sonra psikopat yapmayalım şimdiden. Ha, bu çocuğun psikopat olacağı belli. Bunun birazcık da insancıl tarafını vurgulamak lazım ama genlerden gelen bir şeyler de var. Bütün bunlara maruz kalan herkes psikopat olmuyor demeye çalışıyorlar bir yandan da. Dördüncü bölüm güzel olacak gibi geliyor. Çünkü bir aksiyon olayına giriyor. Karakter dışı bir hareket yapıyor çünkü orada. Bir polisin evine giriyor. Dizi o gerilimi de çok güzel ayarlıyor bence. Yine ben tabii ki daha çok pilottan örnek veriyorum ama daha ilk bölümde tecavüz sahnesi, tecavüzün hemen ardından herifin yerden kalkmaya çalışırken ki kadının paniği, annenin paniği. Orada, ya orada gerçekten sen de heyecanlanıyorsun. O panik içerisinde annenin çok Soğukkanlı bir şekilde herifi bıçakladığını da görüyorsun. Evet, onu da görüyorsun ama düşündüğün kadar ya da söylediğin, tasvir ettiğin kadar soğukkanlı bir şekilde bıçaklamıyor. Hayır yani orada şeyi görüyorsun aslında. Ya annenin gözünde erkeğe karşı nefreti görüyorsun. İnsana karşı nefreti görüyorsun. Evet görüyorsun. Ve orada aslında... E bir de tecavüze uğramışsın sen. Hayır ama yani orada benim gördüğüm, benim gördüğüm... Bir şalter atıyor ama... Şal ama o şalter atıyor at ama kontrollü bir şekilde atıyor. Ama atmadan önceki panini görmedim mi? Yani gördüm, gördüm. Yerdeki bıçağı çekmek için ayağıyla uğraşıyor. Adama bıçağı tutarken korkuyor, eli titriyor falan. Ama işte, Ve sonra yani. birden çat atıyor. Ha. Ondan sonra bıçaklamaya başlıyor. Gay Gayet güzel bıçaklıyor. Ve Temiz bir şekilde bıçaklıyor. Ondan sonraki... Şey, asıl o ondan sonraki hali çok daha evet. asıl ondan sonraki hali çok daha soğukkanlı ve sakin. Çocuğun buna tanık olmuş, daha yeni tecavüz yormışsın, planlar yapmaya başlıyorsun, sakin sakin. Yüzünde o kanla oğluna gülüp, aa işte yeni bir hayat bundan kurtulalım da <gülüyor> daha devam Ama edeceğiz hani. Burada şunu görüyorsun. Benim gördüğüm şu, Norman'ın hocası hani çağırıyor Norman'ı diyor, sen test. Skorların çok yüksek ama derslerin çok kötü. Neden böyle? Biz çok taşınıyoruz hocam evet. diyor. Babasını da kestiğini tahmin ediyoruz. Yani biliyoruz da bilmiyoruz. <gülüyor> Buradan bu sonuç çıkıyor. Bu kadın her gittiği yerde birisini öldürmüş. O yüzden taşınıyor. <gülüyor> Ve spontane bir kadın. Yani annesi hadi kalk gidiyoruz dediğinde bunlar taşımışlar. Yeni bir yerde yeni bir başlangıç yapmışlar. Bu arada kadının bir oğlu da var. Evet. Bir önceki evliliğinden oğlu var. Evet. Yani ama Norman'ın bir abisi var. Norman'ın bir abisi var. Bu ikisi arasında bir, bence orada şöyle bir kontrast var. Norman psikopat, genlerde bir bozukluk var. Fakat bütün bu şeylere rağmen her şeyi normalize edip mutlu olmaya çalışan bir çocuk. Diğeri de normal bir insan ama şartlar onu o kadar ezmiş ve dövmüş ki sokağa düşmüş bir çocuk. İnsan karakteri Kant'ın, de dersin, dersen, felsefeci Kant'ın söylemi. Yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Karakter doğuştan mıdır yoksa çevre faktörleriyle mi oluşur? O iki kardeşin arasındaki farkı bu kontrastı vermeye çalıştığından bahsediyorum. Ben de onu soracağım. Peki yani bir bu ihtiyacımız, bu, ihtiyacımız bu, var mı? Yani normal hayır. bir abisi Bir ihtiyacımız bu, var mı? Bu kurguyu yapıp bence ileriki bölümlerde abisi, abi faktörünü yok edecekler. İşte o bana şimdi, şimdi o mesela çok klişe geliyor. Yani... yani klişe olacak postmodern bir hareket ama abi getirecekler abi ortadan kaldıracak aman yokluk çekersek konu sıkıntısı çekersek abi var birkaç bölümünde abi ile sonra da abiden kurtuluruz çok önceden belli bir hamleymiş gibi geliyor bana ve hoşuma gitmedi mesela benim hoşuma giden nokta aslında o abinin yani babası bile aynı değil. Annesinin o kadar kötü davrandığı bir karakter. annesine de bir o kadar kötü davranıyor. Aslında o anneye davranmasını beklediğin şekilde davranıyor o çocuk. <gülüyor> Ama insanlık olarak yakınlık kurabildiği tek insan o olacak gibi geliyor ona. Çünkü 3. bölümün sonunda bir bromance moment görüyoruz tamam mı? Bunun üstüne build up yapacaklar. Ve onu bir şey noktasında kıracaklar. Bates'in Bates olmasında büyük bir adım olarak işlenecek. Ben anneyi çok iyi anlıyorum ya. <gülüyor> Ya hani annenin hiçbir halini, hiçbir tavrını, hiçbir söylemini garipsemedim mesela. Hmm. Kadın orosuluk yapıyor mesela ikinci bölümde ve Normundan bunu çok bariz bir şekilde kabullenmesini bekliyor. Ama aynı, şey, aynı zamanda da hayır sen bütün kızlardan uzak duracaksın tavrı koyuyor. Yani Normundan 5 yaşında çocuk değil yani. Bunu Ama... anlayacak yaşta. Ama iyidir. Şimdi şunu söylüyoruz hani... Yani sürekli bir ikilem, sürekli bir bipolar durumu yaşadığının normal farkında. Çünkü hani ilk bölümde kız geliyor, bizimle ders çalışmaya gider misin? Orada bir patlama yaşıyor normal annesine karşı. Evet. Normal bir hayat yaşamamı istiyorsun ama yaşamamada engelliyorsun. Evet. Nasıl olacak bu iş diyor. Ama kafası sakinleşip de, üst dünyaya çıkıp da istediği olmayıp da kuyruğu bacakları arasında geri döndüğü zaman eve... Anneciğim sen bir tanemsin, senden başka dostum yok. Şeyine geri dönüyor annesi onu bekliyordu ve onu besliyor. Evet ama anneler öyledir. Ah kuzum ah yavrum derken bir saniye sonra da hani onu gerçekten kendi eşitleniymiş gibi görüp aman sen de bunu anlamayacaksan tavrına da giriyor. Bütün anneler öyledir. Bilmiyorum benimki böyle değil. <gülüyor> Benim annem pek böyle değil. Yani. Bütün kadınlar böyledir. Evet, kadınlar, kadınlarla olan deneyimsizliğim ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. ya tamam, ben, bütün kadınlarda biraz... Ya, bir... Ben de zaten öyle bir genelleme tabii ki yapmayacağım ama hani mood swinglerinden bahsediyorsam bu lan, normal bir şey değil kadınlarda yani. Yani bilmiyorum. Hele yani. ki annelerde. Bir yandan da oğlunun adı Norman. Kendisi Norman. Bates onun soyadı. Kocasının soyadı değil. Yani bir yandan da kendini yetiştirmeye çalışıyor. Öyle bir de var. Projeksiyon ya da. Yani, yani annesi Norman'ı kendi kontrolünde yetiştirmeye çalışıyor tamam evet. O konuda en tabii ki öyle. Yani bütün anneler öyle değil mi? <gülüyor> evet, yine bütün anneler öyle değil mi? <gülüyor> Velhasıl, melhasıl ben hoşlanmadım. O insan çinden insan getirip seks küresi satma muhabbeti yani. Ondan sonra ne bileyim, bütün kasabanın hani para biriktirip Pot. o evet orman içerisinde ot <gülüyor> tarzı kurmuş olmalarından. Ve Kasabanın kendi içerisinde yasalardan bağımsız bir kısının olmasından. İkinci bölümde mi? Aslında Norman Bates'in hoşlandığı kızın babası yanıyor arabanın içerisinde. Buna bir cevaben birisi asılıyor ve yakılıyor. Ve bunu görüyorsun. Ama orada hani şöyle bir şeyden de bahsedilebilir belki. Şimdi dizinin adı Bates Motel. Hı hı. Yani ana karakterimiz Otel. Evet. Ve daha açılmadı. <gülüyor> ana, yani ana karakterimiz Otel. Yan karakterimiz de Kasaba. İyi karakter, kötü karakter. İyi ile kötü. Hangisi yani, iyi bu arada? E Bates Motel iyi. Bize onu vermeye çalışıyorlar öncelikli olarak. Bates Motel iyi mi? Hayır. Diyor ki dizi, senaristler, yapımcılar. Siz Bates Motel'i Norman Bates'i kötü bildiniz ama Ulan <gülüyor> bakın boros bu, bu çocukları daha kötü. Anladın mı? Hani sana kasabadakileri gösteriyor. Sence kasabadakiler mi daha kötü? Norman Bates mi? Norman Bates daha hiçbir şey yapmadık ki. Filmleri hatırla. Böyle iyi, iyi, iyi konuşan, cer, cer, cer yapan 3-5 tane geri zekalı çocuk oteline gelmiş öldürmüşsün. Aman. <gülüyor> bu mu kötülük yani? <gülüyor> Kasabadakiler daha kötü. Kasabadakiler daha kötü. Çirkinler. Ya bir daha de... çirkinler evet. Çirkinler. Ya bir de... Ama daha kötüler mi? Gerçi Norman Bates'i burada kötülükten arındırmak mı lazım? E çünkü zaten bir yandan da öyle evet. Çünkü Norman Bates kötü değil aslında. Yani çünkü onun için artık kötü ve iyi kavramı yok mu? Yok. Bu. Doğası gereğini yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Bu demek evet. lazım. Normal Bates kötü değil. Kötü değil. Normal Bates bir kurban mı? Ya yani dizi bunu söylüyor. Şimdilik bunu söylüyor. Evet. Ya o muhtemelen arada... Norman'ın ilk cinayetine tanık olduğumuzda da Norman'a hak vereceğiz falan bir şey. Evet. Yani öyle olacak. Annesi Kendisi... Yani annesinin de... ikinci cinayetine yani gördüğümüz ilk cinayetine de bak verdik vermedik mi? Yani Ver. a, keşke sekiz kere saplamasaydı bıçağı iki kere saplayıp bıraksaydı dedik mi demedik yani ben demedim. Tabii orada hani benim gibi deniyor bir Elif tabii iki kere saplayıp polisi çağırsaydı dedi. ama Ben demedim çünkü hani çok kötü bir durumda kalmış ve çok uç noktaya getirilmiş bir insan bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Yapabilir. Yani hani... onu, onu dedim. Ha. Ölpmez etmeseydin de polisi çağırsaydın bir kadın dedim. Ama onu da aslında neden yapmak istemediğini anlatıyor. Hı hı. Yani diyor ki tamam çağırabiliriz polisi tabii ki ama ne olur adımız çıkar. Otel işleteceğiz. Kim gelir ki lan bu otele? Herkes benim moros olduğumu düşünür. İşte burada adam öldü, adam ölen eve insan mı gelir falan. Annesi aslında çok güzel meşrulaştırıyor. Hı hı. Oğlunu da kendini de bir, bir güzel kandırıyor belki bir yandan. Evet. Ama haklı da yani beni de kandırıyor orada anladın mı? kandırmayı beceriyor. Haklı çünkü. Orada gerçekten böyle bir tecavüz ve cinayet olduğunu bilsen gidip kal hani kalmak ister misin ki orada? Ben kalmak istemem de artık dönemimiz öyle bir dönem. Ya tamam bunun evet turizmi olur Yapalım herhalde. <gülüyor> evet ufak ufak toparlayalım o zaman. Evet. Beysmut'a güzel dedik iyi dedik. Mahalleyi biraz garip bulduğumu. Kasabayı. Evet kasaba mahalle. <gülüyor> Dediğim gibi yani <gülüyor> atmosferi oyunculukları vesaire ve işlenişi ben çok beğendim. Yani bir Kürt dizi olması için gerekli bütün ögeleri taşıyor. Kesinlikle. O zaman bir soru. Norman Bates mi, Hannibal Lecter mi? Çok zor bir soru yani. Çünkü Değil ikisini mi? de çok seviyorum. Ben de. Freddy desem. <gülüyor> i̇şte orada Freddy derim herhalde. Ben en sokağını daha çok seviyorum. Ama dizisi yapılsa muhtemelen bayağı gençlik dizisi kıvamında bir şey Kesinlikle. olur. Son Jason vs. Versus... <gülüyor> Jason vs. Versus... Freddie Mercury isim var o zaten büyük rezervliydi onu saymıyor. Ben açıkçası Hannibal'cıyım. Ben gerçekten cevap veremem ya, yani zorlanırım yani. Çünkü bir de hani dizileri, tam karakterleri ayrı dizilerden ayrı düşünüp cevap vermeye çalışırsam evet cevap veremem diyorum ama dizileri düşünürsen birisi aslında daha işte birisi polisiye birisi dram. Yani. Evet. O da zorlar insanı çünkü kulvarları cool çok farklı zaten diziler. Evet, evet. Bir yandan da kul. Cool iki... Kulvarları bu kadar farklı, iki tane büyük psikopatın dizisinin bu dizi böyle yokluğunda önümüze düşmüş olması herhalde nimet ol. gibi bir yandan da yani. Kesinlikle. Bir bilim kurgumuz eksik. Bilim kurgumuz gerçekten eksik. Onu da artık, evet O, o açığı defiance kapatacak mı diyorsun? İnşallah. Bence kapatamayacak. Kapatamayacak bence de ama inşallah. Ya benim beklentilerim çok düşük defiance'tan. Benim çok çok düşük değil ama... Evet, çok düşük bir yandan çok düşük de tutmaya çalışıyorum. Yani hani iyi bir şey çıkarsa belki o zaman daha çok sevinirim diye. Defiance'ı bekliyoruz herhalde. Onun dışında herhalde dilim kurgu namına... Gelecek e, bir şey yok ya. Filmler, gelecek filmler arasında çok var ama dizi Oblivion olarak bu Oblivion var. Ha. Ondan sonra Matt Damon'un oyunu Var var. Tonla dizi, yani tonla yeni, yeni bilim kurgu film var. Will Smith'inki geliyor. İşte Vin, Vin Diesel'inki tekrar geliyor. Star Trek'ti, oydu bu. Yani baya baya bilim kurgu film geliyor ama dizi yok. Evet. Mayıs'ta Iron Man 3. Iron Man Bu arada ben dün Cihar gittim ya. Fragman'ı Türkçe yapmışlar. <gülüyor> Ve o kadar kötü ki. <gülüyor> Ağlayasın mı geldi o fragmanı izlerken. Ben Kinsey'i kim seslendirdiyse Allah belasını versin. Merak ettim şimdi Ben Kinsey'de. Eve gülünce Türkçe fragmanı bir izleyeyim. O trailerda Ben Kinsey'i kim seslendirdiyse Allah belasını vermesin tabii de versin. <gülüyor> Çok böyle politikalı korak olmaya çalışıyorum ama. O zaman. Norman Bates, Hannibal Lecter. Biri seçimle... Gelmiş, Amerikan başkanı gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özgür iradesiyle, bilinçli tercihlerle katil olmayı ve insan yemeği tercih etmiş bir insan. Ve bundan da çok mutlu olduğunu düşünüyor. Evet ve bunun hakkı olduğunu düşünüyor. Evet. Öbür yandan da kendi kişiliğiyle e, sürekli çelişkide olan aslında hem genetik hem de e, Şartlar, çevresel şartlarda evet. bu pozisyona zorla getirilmiş bir karakter var. Sonra ipleri kopartıyor tabii. Olabilir. Evet. Hayır mesele. Birisi etken, birisi edilgen. Evet. O, sırf o yüzden bile Hannibal'ı daha çok seviyor. Çünkü o kötü olmayı tercih ediyor. <gülüyor> Gerçek kötü. Evet. O zaman o yavaştan... Zaman yavaştan kapatalım. pipot 3. pipot 3. Evet. 1, 2, 2A ve 3. Aslında 1, 2A, 2, 3. Evet. Yayın sırasına göre. O zaman... Podcast'ın üçüncü bölümü burada sona eriyor. Evet biz bir de ne konuştuk? Çizgi konuştuk. Bir de evet Robin'in mükemmel ölümünden bahsettik. Robin'ler ölmesin dedik. <gülüyor> Ki çok özür düm hakikaten yani. 2A'da Game of Thrones saçmaladık. Game of Thrones saçmaladık. Büyük saçmaladık. 2 de de siz Exo-Livion'la biz... ilk evet. sineması, 2013'ü ilk sineması konuştunuz. Evet. Yeni gelecek filmlerden bahsettiniz. Tabii hani bilmiyorum biz... Aslında. Kafamıza göre gilip yapıyoruz ama şimdiye kadar Ya arkadaşım şunu da konuşsanıza Falan gibi bir tepki henüz gelmedi Gelmedi Pelerinli podcastin sonuna geldik Sonuna geldik Ben Kafkayeski Ben de Aristo. Haftaya tekrar görüşmek üzere İnşallah <gülüyor> Pelerinli.com